Editör Seval Şahin Şerif Eskin anlatıyor. Enstitü ne iş yapar? Değerli dinleyenler, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel programda emeği geçen herkese Sayın Seval Şahin hocamızın şahsında teşekkür ederim. Bu konuşmada Saatleri Ayarlama enstitüsü hakkında genel bir okuma önerisi sunmaya çalışacağım. Bu bağlamda temel bir noktadan başlayacak olursak ve saatleri ayarlama enstitüsü ne iş yapar diye sorduğumuzda verilecek cevap çok basit görünebilir. Belirli bir uzamsal boyut içerisindeki saatlerin eş zamanlı hale getirilmesi yani senkronize edilmesi. Enstitünün üstlendiği bu ayarlama vazifesi, başlangıçta basit bir senkronizasyon ihtiyacından doğuyor gibidir. Peki, bu senkronizasyon gerekliliği gündelik bir mekanik problemden mi ibarettir? Elbette mesele bundan ibaret değil. O halde burada amaçlanan eş zamanlılık ne anlama gelir? Saatlerin eş zamanlı hale getirilmesi, yani senkronize edilmesi, var olan asenkron durumların ortadan kaldırılması, Farklı zamansal boyutlarda yaşayan kimseleri, aynı hayali evren içerisinde, aynı zamana taşımak anlamına gelmektedir. Ve bu husus, yeni toplumsal düzenin kendini kurması ve kurgulaması açısından hayati önem arz eder. Zira eş zamanlılığın tesis edilememesi, yani asenkron ve heterojen bir toplumsallık, kusursuz bir makine gibi, bir başka ifadeyle, kusursuz bir saat gibi işlemesi tasarlanan modern toplum için oldukça tehlikelidir, tekinsizdir. Modern toplumun işleyişi için bireylerin aynı uzamda değil, aynı zamanda buluşmaları gerekir. Benedict Anderson'ın hayali cemaatlerinden hareketle söyleyecek olursak, modern ulus bir eş zamanlı olma, senkronize olma deneyimidir. Daha geniş perspektiften bakacak olursak da şunu ifade etmek gerekir ki, Bizatihi modernliğin kendisi zamansal bir deneyimdir. Bir başka romandan daha somut bir örnekle bu konuyu biraz açmak istiyorum. Yakup Kadri'nin yaban romanının baş karakteri Yüzbaşı Ahmet Celal, kendileriyle aynı uzamın paylaştığı köylüleri ta taş devrinden kalma birer artık olarak değerlendiriyordu. Ahmet Celal'in köylülerle yaşadığı gerilimin temelinde de aynı zamansallığı paylaşmıyor oluşları vardır. Köylüler ve Ahmet Celal her ne kadar aynı mekanda vücut bulmuş olsalar da yani aynı yerde mevcut olsalar da Ahmet Celal'in tarihsel uzamı başka, köylülerin tarihsel uzamı başkadır. Kısacası asenkrondurlar. Aralarındaki çatışma da buradan doğar. Ahmet Celal'in bütün o kızgınlığının kaynağında bu yarılma vardır. Reinhard Koselek'i hatırlayarak söylersek, onlar farklı tarihselliklerde yaşamaktadırlar. İşte Ahmet Celal ile Köylüler arasındaki derin yarılmayı ortadan kaldıracak olan da zamansal senkronizasyondur. Ve eğer bu senkronizasyon kendiliğinden sağlanamıyorsa da bir müdahale ile ayar marifetiyle gerçekleştirilecektir. Bu açıdan bakıldığında saatleri ayarlama enstitüsünün bir modernleşme alegorisi, ya da modernleşme paradisi olarak okunabileceğini düşünüyorum. Ancak bu okuma önerisinin, onu yerelleştirmeye dönük değil, evrenselleştirmeye dönük bir öneri olduğunu da vurgulamalıyım. Zira buradaki hikayede asıl evrensel olan, bize sunulan zamansal deneyim ve onun etrafında tezahür eden bölünmedir. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, elbette pek çok farklı okuma ya da açık bir metindir. Bu açıdan onu tek bir okumaya ayarlamanın da doğru olmayacağı muhakkaktır. Teşekkür ederim. Sanat Kritik sunar Yaz sıcağında bir esinti Ahmet Hamdi Tanpınar Dergah yayınlarının katkılarıyla.